ve Özdeş Özbay İklim için programı başladı Ben Ömer Madra Ben Yüce Sönmez Ben Özdeş Özbay Ve... Ali Rıza Gülener'e de destekçimiz ve dinleyicimiz çok teşekkür ederek başlayalım. Esas itibariyle bu son günlerdeki dünyanın dört bir yanındaki 54 ülkeden iklim eylemleri çağrılarının yapıldığı yükseldiğini söyleyelim ve 1 milyona yakın aktivistin fosil yakıtlardan çıkış istediğini de belirterek başlayalım herhalde. Yani cuma ile pazar günleri arasında tam 54 ülkeden 500'ü aşkın noktada dünyanın düzenlenen eylemlerde sayılarının da 1 milyona ulaştığı tahmin edilen iklim aktivistleri hükümet yetkililerine seslenip yönet liderlere deniyor. Fosil yakıtların sondajına aranmasına ve madenciliğine artık onay verilmemesi kullanımdaki fosil yakıt kaynaklarının da aşamalı olarak kapatılması ve bunun da bir an önce yapılması çağrısında bulunup acil e iklim eylemi talep ettiler. Yani aralarında Amerika, Almanya, Birleşik Krallık, İngiltere yani, Güney Kore, İspanya, İtalya, Filipinler, Portekiz, Avusturya ve Hindistan'ın da bulunduğu toplam 54 ülkede 15 Eylül Cuma günden başlayarak 17 Eylül Pazar günde dahil devam eden 500'den fazla iklim eylemi oldu yani bu gezegeni ısıtarak aşırı hava olayları ve rekor sıcaklıklara neden olan sebep olan fosil yakıtların kullanımından son verilmesi talebinde bulundular en büyüklerinden bir tanesi de açık yani yeşil gaz de takip etmek mümkün ayrıntılı bir haber yazısı var en büyüklerinden biri de Amerika'nın New York kentinde düzenlendi tahminlere göre göstericilerin verdiğine göre de 75 bin kadar iklim aktivisti belki daha fazla olduğunu da düşün, söyleyenler düşünenler var ee, dünya liderlerinin gezegenin tehlikeli ölçüde ısınmasına yol açan fosil yakıtlardan hızla derhal uzaklaşmalarını talep etmek üzere dün 17 Eylül'de yakıcı güneş altında yürüyüş gerçekleştirdi açık bir havada oldu <gülüyor> ve çok ilginç aslında çünkü e, Demokrasi Now'da hem açık e, radyonun ön, öncesinde açık radyoda da açık gazete öncesinde de ayrıntılı olarak yer verildi. İlginç ve önemli konuşmalar yapıldı aslında. E, bayağı ciddi bir yer verildi. Özellikle e, Cemal Boğman konuşması son derece çarpıcıydı yani sadece demokrasimizi korumak için değil diye Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi üyesi Cemal Boğman bu sadece insanlığımızı kurtarmak meselesi de değil diye başlıyor konuşmasına bu yani evimiz dediğimiz tek yer olan gezegeni kurtarma meselesidir ciddiyetini bilmem anlatabiliyor muyum diyor yani ve yani dünyadaki en tuhaf manyakça şey de diye sözünü pek esirgemeyen yani, ilginç bir radikal söyleme evet. olan birisi Amerika Birleşik Devletleri de, hükümeti kendi yok oluşunu kendisinin yok edişini sübvansiyone ediyor diyor <gülüyor> destekliyor diyor yani bu ne kadar büyük bir aptallık olabilir biz sürekli olarak vergi ve dolarlarımızı veriyoruz fosil yakıt şirketlerine gezegenimizi öldürene biz onları gezegeni öldürmeleri için sübvanse ediyoruz. Bundan daha manyakça ne olabilir diye sözlerini ekliyor. Bu böyle bir şey olamaz. Bu bu kabul edilemez ve yani ve devam ettiğimiz şeyde Aşağı yukarı 1 trilyon dolar yılda askeri endüstriyel komplekse veriyoruz diyor. Yani silah tacirlerine, silah endüstrisine veriyoruz. Bu da dünyada da üstelik de bu silah Amerika Birleşik Devletleri'nin silah endüstrisi de dünyadaki karbon emisyonlarının bir numaralı katkısı diye. <gülüyor> yani bildiğiniz gibi Washington öyle iflas etmiş falan değil. Tamamen yani Baya hesaplı kitaplı hareket ediyor Washington diyor. Bu yok etmek üzere hesaplanmış. Yıkım üzerine hesaplanmış. Yani kazımak ve birbirimizi tırnaklamak pençe atmak ve öldürmek için hem de ırk, etnik cinsel kimlik ve cinsellik ayrımlarımız yüzünden kavga etmek için de Özel olarak hesaplanmış bir şey diyor Ve yeni Amerikan devrimine ihtiyaç var Her birine bu devrime katılmaya ihtiyacımız var diye bayağı radikal Bir konuşma yapıyor Bowman Ve sadece Yüzde bir Zengin beyaz adamların Nüfusun yüzde birinin Temsil eden Zenginlere diyor herkesin Meselesi diye konuşmasını yapıyor Baya çarpıcı yani Değil mi Kesinlikle evet. hatta sadece şey da değil işte Alexandra Ocasio-Cortez'in müthiş radikal evet. coşkulu bir Onlar, de çok iyi bir konuşma İlk şey de da çok iyi Bauman'da bir konuşma bu arada evet, gerçekten çok yani. ayrıca da da tabii eski Norveç'in Cumhurbaşkanı'ydı sonradan da şimdi Elders dedikleri yani yaşlı kuşada temsilen Third Act diye de başlayan üçüncü perde diye bir önemli bir kuruluş var, bir da kurucuları arasında oldu. Orada da bir konuşma yapıyor The Elders diye yani o bir yaşlı bilgiler mi nasıl çevireceğiz? İhtiyarlar aslında diyebiliriz. Hı -hı. Ee, ama ben burada sadece ihtiyarlar adına değil bir e, nene olarak bulunuyorum ve öfkeli bir neneyim ben diyor. Çünkü kendi, aynen e, Bowman'ın söylediğini de tekrar ederek diyor ki bizi kendimizi yok eden şeyi de sübansiyone ediyoruz diyor. Desteğini de biz veriyoruz. Mali desteğini diyor. Ve son derece hızlı bir hareket. Phasing out dedikleri işte fosil yakıtlardan azaltılması kurtulmalı için sadece adil bir geçiş kömürden petrolden ve gazdan ve benim ülkemde İrlanda'da ben demin Norveç dedim yanlış söyledim tabi Mary Robinson'ın e, ve P-Turf denilen bir toprak biçimini de işte e, hızla e, şey yapmalıyız kurtulmalıyız bu yakmalardan ve bu ekonomilerimizi inşa etmiş olan işçiler için adil bir geçişi sağlamalıyız. Öyle bunları unutmamalıyız. Bilimi inkar eden pek çok para yatırılıyor. Bilim yok sayılsın diye, bilimin söyledikleri kabul edilmesin diye. Ve yani fosil yakıtların hayatı uzatılsın, ömrü uzatılsın diye çalışan... Bilimsel açıklamaları da kafa karıştırıcı bir şekilde yok etmeye çalışılması ve bu para diyor yaklaşık 4 milyar dolar yılda durumun ne kadar vahim olduğunu anlamamızı engellemek için kafamızı karıştırmak için kullanılıyor medyayı da katıyor işin içine ve daha temiz enerji, sağlıklı, adil ve güvenilir bir dünyaya ihtiyacımız var o yönde gidiyoruz ama yeterince hızla gitmiyoruz diye uyarıda bulunuyor Mary Robinson' da ee, Yani çok da zor gibi gözükmüyor. bu, bu harekete geçmek için ama e, bunu çok daha ciddi alacak olan ve bir krizde olduğumuzu belirtecek. insanlara ihtiyacımız var ve krizde olduğunuz zaman, e, kriz modunda olmanız lazım. Kriz e, şeyinde evimiz Greta Thunberg'in de söylediği gibi yanıyor diyor. Dolayısıyla da bütün yaşlılar olarak biz ihtiyarlar olarak e, hızla e, destek o, istek, e, destekliyoruz bunu. Inflation Reduction Act'te belirtilen yani bu e, enflasyonu azaltma kanununda da yapıldığı gibi e, çok uluslu bankaları da destekliyoruz. Dünya Bankası'nı, IMF'yi ve diğer bankaları çok daha fazla e, yoksul ve gelişme yolundaki ülkelere de temiz enerjiye geçmeleri için e, destek vermek durumundayız diyor. Elderlar yani yaşlılar, ihtiyarlar çok önemli e, kuşaklar arası diyalogda önemli bir rol oynuyorlar diye bir konuşma yapmış yani şu anda çıkın artık diyor. Başka konuşacak bir lafımız falan yok diyor. Dünya liderlerine açıkça söyleyelim. Çıkın bitsin o kadar diye konuşmuş. İlginç yani aslında. Susan da oyuncu Susan da konuşması yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol ve gaz üreticisi olduğunu söylüyor ve Obama'nın bununla övündüğünden de eski başkan Obama'nın bundan övündüğünü duyduk inanılmaz şeyler oluyor diyor ve yani bütünüyle anlamlı olacak olan şey bütün dünyadaki saldırgan tavrı Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol konusunda ve zaten savaşın kendisi de dünyada hayal edilebilecek en büyük kirleticilerden bir tanesi oldu dolayısıyla da bu, bu fosil yakıtlara bağımlılığımızı sona erdirmenin tam zamandır. Biz daha fazla e, daha kaç ülkeyi istila edeceğiz <gülüyor> bunu sağlamak için diye de e, oldukça radikal bir konuşma yapmışsınız. Peter Calmes da tabii zaten kendisine sık sık atıf yapmakta olduğumuz önemli bir iklim devrimi diye kitap yazdı Peter Calmes. O da ...NASA iklim Bilimcisi... ...kendi adıma konuşuyorum... ...ve her şeyi kaybede... ...temelde her şeyi kaybetmek üzereyiz. Bunu da söylemeye... ...artık bu sıcak... ...kabusunda... ...fosil yakıtlar... ...temel mesele e, olarak çıkıyor... ...onlardan vazgeçilmesi ve bütün dünya... ...liderleri başta... E, ...yani aralarında... ...Biden, Başkan da ...olmak üzere hala fosil yakıtları daha yeni aramalar yapılıyor ve dünyadaki liderler de yani Mountain Valley Pipeline diye mesela petrol boru hattını destekliyor. Willow Project diye bir şey, Salkım Söğüt projesini de destekliyorlar. Buna izin veremeyiz. Ben neden burada kalıyorum ve kendim konuşuyorum diye de şaşırdım diyor. yani Bir bilim insanı olarak ya yani zaten konuştuk biz hepse. Her şey ya yani fosil yakıtlardan vazgeçmemiz ve elimizden gelen en büyük hızla da vazgeçmemiz gerekirdi. Net bir konuşma yapmış oluyor. ...yani çocuklarım var iki tane diyor. Şeye giden, ortaokula, liseye giden. Gelecek için dehşet içindeyim. Kendi geleceğim için de şu anda her şey yanıyor. Seller, sular götürüyor ortalığı. ...ve duman, hava kirlenmesi de... ...daha kötüye gidiyor. Sıcak dalgaları... ...da daha kötü olacak... ...ve 8 milyar insanı... ...nasıl yiyecek, besleyecek... ...yiyeceği nereden bulacağız diye. Onun için de başka şansımız yok. Ayağa kalkıp... ...mücadele edeceğiz. Bize şeylerde... ...siyasi lider olarak... ...adılarla çıkan insanlar da... ...bizi... ...bizim aleyhimizde çalışıyorlar diyor bir araya gelmemiz ve mücadele etmemiz lazım diyor ki galiba e, asıl şeyde Banesa şey e, şeyde bunları söylüyorlar değil mi asıl olarak yani ee, Nakate'de e, Ugandalı bir iklim aktivisti olarak çok eskiden yazdığı bir e, mektup çok eskiden tabii yaşı o kadar çok eskiler diyebileceğimiz kadar diyor. 2020 yılında <gülüyor> Başkan Biden'a yazdığı ve onun yardımcısı Kamala Harris'e yazdı mektuptan söz etmiş ama belki öncesinde şeyden bahsetmek lazım arkadaşı Helena Gualinga'nın kendisine hemen bu işte konuşmadan önce Ekvator'da olanları hatırlattığını söylüyor. E, burada söyledikleri ilginç e, çünkü Ekvador'da bir referandum oldu e, bildiğin evet, üzere. olarak ele alma fırsatı bulmuştu. Evet bulmuştuk. ve Yasuni, e, Yasuni yağmur Parkı. ormanlarındaki yağmur ormanlarında fosil yakıt çıkarılması yasaklandı. Halk ciddi bir kanı yüzde altmış civarı bir e, destek sunmuştu. Bunu hatırlatmış Vanessa da bu konuşmayı yapıyor konuşmasına daha doğrusu bu şekilde başlıyor. İşte evet. İklim demokrasisi bu e, diyor. Arkadaşının kendisine bunu söylediğini e, söylemiş. E, fosil yakıtlardan çıkış işte tam olarak böyle olur diyor. Önemli bir örnektir demiş. Daha sonra Biden'a mektup yazdığından bahsediyor. Çok bir şeyin değişmediğini anlatmış. İşte Daniel kasırgasından bahsediyor. E, aslında ilk önce Yunanistan işte Türkiye Bulgaristan'ı vurdu burada ölümlere sebep oldu ancak okyanusların çok yani daha doğrusu Akdeniz'in suyunun da çok sıcak olması seviyeli çok kuvvetlendi ve Libya'yı vurdu Medikay'in e, işte deniyormuş buna ben daha Medicaid, önce evet, duymamıştım galiba ...geçmişte evet e, işte yani bir e, Akdeniz fırtınasına dönüştü adeta bir tropik e, siklona dönüştü diyor ve işte iki tane bildiğimiz üzere e, barajın yıkılmasına Binlerce kişinin ölümüne sebep oldu, sebep oldu diye geçilmiş ve artık fosil yakıtlara son vermek e, gerektiğini o da defalıkla konuşmasına tekrarlıyor. Evet bütün Afrika kıtasına 54 ülkeyi bütün bu sera gazından kaynaklanan iklim problemini, iklim krizini sorumluluğu yüzde dörtten fazla değil diyor kirlenmesi. Yani geri kalanını başka asıl zengin ülkeler filan yapıyorlar. Bu böyle bir şey olamaz. Devam edemez. Bu iklim liderliği de değil. Bu yani komşun senin komşun yas tutarken bir cenaze töreninin yasını tutarken sen parti yapmaya benzer diyor. Böyle şey olamaz diye de keskin benzetmeler de kullanmış Nakate. Ve artık bu, bu iş biter dedim diyor. Bir de tabii dedik diyor ve bugün göreceğiz ve önümüzdeki yıllarda da bunun artacağını göreceğiz. Onun için de birleşip mücadeleden başka hiçbir yol olmadığını da net olarak söylüyor de. ...en önemli konuşmalardan birini de... ...Ocasio Cortez yapıyor değil mi? Evet. Alexandria Ocasio Cortez. Evet en son konuşmalardan bir tanesi de... ...Ocasio Cortez'in... ...The Squad diye geçiyorlar biliyorsunuz onlar... ...Demokrat Parti'nin... ...en sol ıı, kanadı, sol sosyalist... Iı, ...kanatları... Iı, ...Cemal Bowman da... ...onlardan bir tanesi, Squad da böyle biraz... ...sen slank derler ya yani... Ağzı, ıı, evet. e, Bronx'tan zaten şeyde e, Ocasio Cortez'de yani rap müziğin çıktığı ve biraz böyle rap işte sokak ağzında şey derlermiş böyle katılmak istediğiniz gruba işte squat e, deniyormuş o yüzden onlara squat e, deniyor kendilerine böyle diyorlar dört kadın solcu işte şey e, kongre üyesilerdi sonra dört kişi daha katıldı onlara e, neyse Ocasio Cortez çok coşkulu bir e, konuşma e, yaptı. Daha önce kendisinin e, Amerikan tarihinde bir ilk hatta be, galiba dünya tarihinde de ilk bir kongrede yani parlamentoya verilen ilk yeşil yeni düzen herhalde yasa taslağı 2019'da Kortez'in girişimiyle yani sadece o değil tabi çok ciddi bir çalışmaydı ama 10 yıl içerisinde e, sıfır e, karbon yaptı. E, Programıydı aslında Kaç... 2019'da Green New Deal Değil mi? Yani evet, yeşil yeni düzen diye çevirdiğimiz İlk ben e, Bu yasa tasarısını 2019'da Vermiştim 10 yılda da Zaman süresi mühlet tanımıştık 4 yıl geçti üzerinden Ama tabi kabul edilmedi Fakat işte en son e, Inflation Reduction Act Diye geçilen e, geçen e, Enflasyonu düşürme e, yasasında bir bölümü Geçirildi evet. Her şeye rağmen bunun bir başarı olduğunu Anlatı çünkü biz peşini bırakmadık diyor Yani bu taslığı Verdikten sonra bunun peşini bırakmadık e, Bunun sonucunda bazı kazanımların olduğundan da Söz etmiş ve burada adil bir geçiş Yeni bir ekonomi modele ihtiyacımız var Ve bu muhakkak adil olmalı yani eskisinden fosil yakıtlardan çıktığında bu alanda çalışan e, işçiler geride bırakılmamalı. Hiç kimse geride kalmamalı. Dolayısıyla e, bunun için bir adil e, geçişten e, söz ediyor e, bu yaptığı konuşmada da. Evet bazı mesafelerde aldık diyor. Mesela New York'ta e, bunu örgütleyenler işte %100 yenilenebilir enerjiye. 2040'a kadar geçirme bunu gerçekleştirme sözünü aldık diyor. Bu önemli bir gelişme diyor. İşte bütün yeni binaların tümüyle elektrikli olacağını ve yenilenebilir enerjinin sadece olması, binalarda olması değil. Aynı zamanda kamusal alanda demokratik olarak kontrol altında tutulan halkın en yoksul kılgan topluluklar içinde bunun sağlanabileceğinin garantisini aldık diyor. Çünkü bundan o yani yoksa çünkü petrol baronlarından güneş baronlarına geçeceğiz diyor. Güzel <gülüyor> tanımlamış. <gülüyor> evet. Bu halkın bir şeydir diyor. İlginç bir gelişmeler oldu yani. Ve asla bu inançsızların bu bir şey olmaz abi, bize bir şey olmaz abi diyenlerin falan abla diyenlerin siniklerin şeyine, dümen suyunu da teslim olmayacağız onlara asla diyor biz bu sinikler inançsızlar nasıl çevirilir bilmiyorum yani kelbiler diyelim ee, bunun bir değeri yok önemli değil diye düşünenler diyor bizim kazanamayacağımıza inanmamızı istiyorlar bu kinikler ya da kelbiler Bunlara izin veremeyiz. Teslim olamayız. Ve biz burada umudu örgütlemek için buradayız diye önemli bir şey yapmış. Ve biz bunu sevgiden doğan bir şey, örgütlenmemizin temelinde yatan şey sevgi diyor. Asla bırakmayacağız. Teslim olmayacağız. Ve bu kelbiliğin, inançsızlığın, sinisizmin gegemen olmasına izin vermeyeceğiz ve biz bütün vizyonumuz kolleberatif ekonomi diye söylüyor nasıl yani güç birliğine dayanan diye dayanışmacı herhalde dayanışmacı bir ekonomiye Değilmiş. ve çalışan insanların Haysiyetini ön plana getiren ve hem siyah hem kahverengi hem yerli kültürlerin hepsini ve beyaz çalışan emekçilerin de bir arada oldu. Bir topluluğun mücadelesini veriyoruz. Asla teslim olmayacağız diyorlar. Bakalım ne olacak? Değil mi? İlginç. Şimdi yarın da devam edecek aslında iklim zirvesindeki konuşmalar. Yücel ne diyorsun? İk... Benim dikkat... Ben, ben de biraz Avrupa'daki gösterilerden bahsedeyim. Özellikle bir ülke vardı ki çok merak ediyordum ben orayı. İsveç. İsveç son yıllara kadar Avrupa'nın en yeşil dönüşümüne inanan ve bu yolda çaba harcayan ülkelerinden biriydi. Ancak sağ bir iktidar geldikten sonra yeşil dönüşüme inanam inanmıyoruz ve iklim kriziyle mücadele eden çekileceğiz yönünde bir takım açıklamaları vardı e, yeni hükümetin. Oradaki eylemler de oldukça ses getirdi. Hatta e, o sırada eylemlerin yapıldığı sırada tam kralın 50. tahtaki 50. yılı kutlamaları eee var iken iklim pretosyocuların e, sloganları e, o gösteriyi bastıracak kadar yoğundu. Bu da e, özellikle umut verici bir şeydi benim için. Keza Almanya'daki gösteriler de oldukça ve Oradaki insanlar da aslında e, samimiyete dava, davet ettiler kendi iktidarlarını. Çünkü 2030 yılına kadar onların da fosil yakıtlardan çıkıyor olması gerekiyordu ama bu yönde e, net bir açıklaması yoktu ee, bu konuyla da ilgili kamuoyu baskısının devam edeceği e, yönündeki e, izlenim oldukça e, umut verici işin açıkçası evet yani İsveç'te iklim adayeti sloganları kralın sarayından duyuldu diye de bir arabaşlık var Yeşil Gazete'nin bu konudaki ayrıntılı haberinde yani İsveç kralı 16. kralı Gustav'ın tahttaki 50. yılını kutladığı Kraliyet Sarayı'nın yanındaki Parlamenton önünde toplanıp seslerini duyurmayı başarmışlar. Yani şeyde artık program biterken son olarak bir kez daha şeye de Alexandria Ocasio-Cortez'in biz buradayız hiçbir yere gitmeyeceğiz. Yürüyüşümüz sona ermeyecek. Şu anda başladı. Bugün devam ediyor ve sizin sayenizde oldu bu diyor buradaki toplananlar için diyor. AOC diye kutsatılıyor Alexandria Ocasio-Cortez. Hepinize devam edin yürümeye ve biz bunu yapacaksınız, yapacağız, göreceksiniz diyor. Görüşmek üzere diye bitirmiş. Yani Bu arada bir parantez açalım Ömer abi Cortez gelecekte ABD başkan olması beklenen isimlerden bir tanesi. Evet, çok büyük ihtimal 2028'de. Evet. aday olacaktır evet, diye yaşı umut ediyor. Evet <gülüyor> umut şu anda yaşı tutmuyor <gülüyor> gerçekten öyle. 34 yaşında. Evet çok ilginç. Peki e, galiba süreyi de bitirdik. Hemen çıkalım. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.